Seyyar satıcılık haram mı? Vergi verilmediği için bu soru aklıma takılıyor. Evime rızık götürüyorum. Çocuğuma çocuğuma haram lokma yedirmekten korkuyorum. Hocamız izahlı güzel bir geniş çaplı bir cevap verirse sevinirim demiş. Evet çok geniş açarsak... Vaktimiz yetmeyebilir. Vakit yetmez bir de sıkıntı olacak biliyorum. Şimdi diyelim siz çarşıdan 10 kilo domates aldınız götürdünüz. Efendim bizim mahallede satıyorsunuz, ben de sizden aldım. Evet. Ee, yahut e, gittiniz halden e, diyelim üç kasa, beş kasa hamsi aldınız. Aşağı elince Merkez Göbek'te satıyorsunuz. Yolu kapatmamak kaydıyla tabii yani herhalde evet. müsait bir yer olur. Şimdi bunda bir sakınca olmaz çünkü malı satın aldınız ve helal bu. Siz de satıyorsunuz, kar ediyorsunuz. Problem nerede? Ee, az ötede bir balıkçı var. Ne yapıyor? Vergi veriyor. Değil mi? devlete? Siz e, vergi vermeden biraz da ucuza satıyor. Haksız rekabet oluşturuyorsunuz. İşte burada sıkıntı var. E, bunun için ne yapılabilmeli? E, diyelim belediyelerin işgaliye parası dedikleri herhalde bir şey var. Evet. Yani bir yerde bir hizmeti yürütürken ödemeniz gereken cüz iyi bir şey var. Onu yapın. Yani yapılsın bunlar. O vergiyi verdikten sonra o balığı satmanızda o meyveyi, sebzeyi satmanızda bir sakınca olmaz. Allah razı Demek olsun. ki aldığınız mal helal, sattığınız helal ise problem yok. Ancak haksız rekabete vesile olacak. Vergilen Başka birinin kaçarak. işini evet, engelleyecek tarzda iş yapıyorsunuz. Vergi vermeniz gerekirken vermiyorsunuz. Burada bir de şöyle var, yani vergiden kaçıran insanlar oluyor, sattığı göstermiyor, vergiyi kaçırıyor. Bunlar hep vebalidir. Yani bunlar kul hakkına tecavüz oluyor. Bu noktada biraz dikkatli olalım.